Ertesi gün Emma için sıkıntılı bir gün oldu. Her taraf kapkara bir havaya bürünmüş gibi geldi ona. Bu hava belirsiz biçimde her şeyin üzerinde dalgalanıyor, keder de genç kadının ruhuna hafif çığlıklarla işliyordu. Kış rüzgarı da terk edilmiş şatoların içine böyle dalar. Bir daha geri gelmeyecek şeyler için kurulan düştür bu. Her oldu bittiden sonra içinizi kaplayan yorgunluktur. Alışılmış bir gidişin birden durması, uzayan bir titreşimin ani kesilişi yüzünden duyulan kederdir. Emma tıpkı Bobesar'dan gelişinde kadrillerin kafası içinde dönüp durduğu zamanlardaki gibi kederli bir hüzün, uyuşuk bir umutsuzluk içindeydi. ''Leon şimdi gözlerinin önünde daha büyük, daha güzel, daha hoş, daha silik bir halde canlanıyordu. Ondan ayrılmıştı ama bırakmış değildi. Yine oradaydı. Evin duvarları bile hala onun gölgesini yansıtır gibiydi. Emma gözlerini onun üzerinde yürüdüğü şu halıdan, oturduğu şu boş koltuklardan ayıramıyordu.'' Dere durmadan akıyor, kaygan kıyı boyunca küçük dalgacıklarını yavaş yavaş sürüp götürüyordu. Yine dalgalar yosun tutmuş çakıların üzerinde böyle mırıldanırken, Leon'la bu kıyıda kaç kez gezilmişlerdi. Ne hoş güneşli günler görmüşlerdi. Sonra bahçenin bitiminde gölgede baş başa ne hoş öyle sıraları geçirmişlerdi. Leon açık başını kuru değneklerden yapılmış bir sandalyeye dayamış yüksek sesle kitap okuyordu. Çayırlıktan gelen serin rüzgar kitabın sayfalarını çardağın yapraklarını titretiyordu. Ah, ah yaşamın tek hoş şeyi gerçekleşebilecek bir mutluluğun ...tek umudu gitmişti artık. Bu mutluluk... ...karşısına çıktığı zaman... ...ne diye yakalayamamıştı onu. Leon gitmek istediği zaman... ...niçin dize gelip de... ...iki eliyle tutmamıştı onu. Leon'u sevmemiş... ...olduğu için... ...kendi kendine lanet etti. Onun dudaklarına susamış gibiydi. İçinde... ...birdenbire koşup ona yetişmek... ...kollarına atılmak... ...ben geldim bak... ''Seninim artık'' demek için bir istek duydu. Ama daha şimdiden böyle bir şeyin zorluklarını düşündükçe bocalıyordu. Duyduğu üzüntüyle daha da artan arzuları bu yüzden daha güçlü bir hal alıyordu. O gün bugün de Leon'un anısı duyduğu can sıkıntısının odağı gibi bir şey oldu. Hani Rusya bozkırında... Yolcuların yakıp bıraktığı bir ateş karlar üzerinde parıldar ya, Leon'da onun zihninde bu ateşten daha çok ışıl diyordu. Genç kadın ona doğru koşuyor, ona sokuluyor, bu sönmek üzere olan ateşi yavaşça karıştırıyor, çevresinde bu ateşi daha da canlandırabilecek ne varsa sürekli araştırıyordu en uzak anılarla karşısına hemen çıkıveren fırsatlar, hissettikleriyle hayal ettikleri dağılmakta olan şehvet arzuları, rüzgarda kuru dallar gibi çıtırdayan mutluluk tasarıları, hiçbir şeye yaramayan namusluluğu, yıkılmış umutları, aile ocağı adına nesi varsa hepsini toplayıp alıyor, bütün bunları yaratıyor kederini ısıtmak için kullanıyordu. Sonra ya çalı çırpı kendiliğinden bittiği ya da ortaya çıkan yığın pek büyük olduğu için alevler yatıştı. Sevgilinin yokluğu yüzünden sevgi yavaş yavaş söndü. Keder alışkanlıkların altında yok oldu. Genç kadının solgun ufkuna kızıllık veren bu yangın ateşi Gölgelerle gittikçe daha çok örtüldü. Derece derece silinip gitti. Üstelik bilincinin uyuşukluğu içinde, Kocasından tiksinişini, Sevgiye bir yöneliş, Hıncın yanıklarını da sevgi ateşi saydı. Ama kasırga hala sürdüğünden, Tutkusu kül olup gittiğinden, Hiçbir yerden yardım gelmediğinden, Hiçbir ışık görmediğinden, Her yanını zifiri karanlık bir gece sardı. Emma da içini kaplayan korkunç soğuğun içinde yitip gitti. Bunun üzerine tostaki gibi kara günler yeniden başladı. Genç kadın şimdi kendini daha bağımsız sayıyordu. Keder denen şeyi denemişti çünkü. Bu kederin bitmeyeceğine de emindi. Kendini böylesine büyük özverilerde bulunmaya zorlayan bu kadın boş heveslerden pek ala vazgeçebilirdi. Kendine gotik tarzı bir dua iskemlesi aldı. Tırnaklarını temizlemek için bir ayda tam 14 franklık limon harcadı. Mavi kaşmir kumaşından bir giysi getirmek için Ruana mektup yazdı. Lören'ün mağazasına gidip şalların en güzelini seçti. Bu şalı sabahlığının üstünden beline sarıyor, panjurları kapatıp eline bir kitap alarak bu kılıkta bir kanepenin üzerine uzanıyordu. Çoğu zaman saç biçimini değiştiriyordu. Bazen yumuşak lülelerle, örgülerle çinli kılığına giriyordu. Bir seferinde de saçlarını yandan ayırıp İçeriye doğru kıvırarak erkeğe benzedi. İtalyanca öğrenmeye kalkıştı. Sözcükler bir gramer kitabı beyaz yazı kağıtları aldı. Tarih gibi, felsefe gibi ciddi konularla ilgili kitaplar okumayı denedi. Bazı geceler şal, kendisini bir hastaya çağırmak için geldiklerini sanıp sıçrayarak uyanıyor, ''Şimdi geliyorum'' diye kekeliyordu. Kimi zaman öyle bunalımlar geçiriyordu ki böyle zamanlarda olmayacak acayip acayip şeyler yaptırabilirlerdi ona. Bir gün kocasıyla bahse tutuştu. Büyük bir şişe rakının yarısını içerim ben dedi. Şarda aptallık edip içemezsin dediğinde genç kadın rakıyı son damlasına kadar yuttu. Yonvil'deki kadınların dedikleri gibi hoppa tavırlıydı ama Yine de neşele değildi. Öteden beri dudaklarının kıyısında kımıltısız bir kasılma vardı hep. Evde kalmış kızlarla amaçlarına erişememiş hırslı insanların yüzlerinde de görülür bu. Her anı solgundu. Kireç gibi bembeyazdı. Burnunun deresi burun deliklerine doğru geriliyor, gözleri insana bulanık bakıyordu. Şakaklarında üç tel aksaç buldu diye yaşlandığından söz etmeye başladı. Sık sık baygınlıklar geçiriyordu. Bir gün kan bile tükürdü. Charles duyduğu kaygıyı açığa vurup çırpınmaya başlayınca ''O adam sende ne çıkar bundan?'' diye yanıt verdi. Bunun üzerine Charles annesine mektup yazarak hemen gelmesini istedi. Ana oğul oturup Emma hakkında uzun uzun konuştular. Genç kadın kendine baktırmaya hiç yanaşmadığına göre neye karar vermeli, ne yapmalıydı? Annesi senin karına ne gerek biliyor musun diye sordu. Zorla iş yaptır ona, el işleri yaptır hem. O da başka bir sürü kadın gibi ekmeğini kazanmak zorunda olsaydı böyle kuruntulara kapılmazdı. Bütün bunlar kafasına doldurduğu bir sürü fikirden işsiz güçsüz yaşamaktan ileri geliyor. E, çalışıyor ha? <gülüyor> ne iş yapıyor? Sürekli roman okuyor, kötü kötü kitaplar okuyor, din aleyhinde şeyler okuyor. Bu kitaplarda Voltaire'den alınma parçalarla papazların aleyhinde atılıp tutuluyor. Bunun sonu yoktur yavrucuğum. Dini bütün olmayan biri sonunda kötü yola sapar mutlaka. Bunun üzerine Emma'nın roman okumasına engel olmayı kararlaştırdılar. Hiç de kolay görünmüyordu bu. Ama kadıncağız bunu kendi üzerine aldı. Ruan'a yolu düştüğü zaman roman kiralayan kitapçıya gidecek, Emma'nın artık kitap istemediğini söyleyecekti. Kitapçı Bu zehirleyici mesleğini sürdürmek için inat ederse polise bile haber vermeye hakkı yok muydu nihayet? Gelin kaynana birbirlerinden pek soğuk ayrıldılar. Bir arada oldukları üç hafta içinde sofrada karşılaştıkları, akşamları da yatmaya gittikleri sırada hatır sormalar selam sabah bir yana karşılıklı dört sözcük bile konuşamamışlardı. Yaşlı kadın bir çarşamba günü yola çıktı. O gün kasabada pazar kurulmuştu. Meydanlık henüz sabahtan bir araba dizisiyle dolmuştu. Hepsi de arkaları yerde, okları havada olduğu halde kiliseden hana kadar evler boyunca sıralanmış duruyordu. Öte yandan çadır bezinden barakalar vardı. Bunlarda da pamuklu kumaşlar, Yatak örtüleri, yün çoraplardan tutun da at yularlarına, uçları rüzgarda uçuşan kurdele paketlerine kadar her şey satılıyordu. Ayrıca piramit biçimi istiflenmiş yumurta yığınları, içlerinden yapış yapış otlar çıkan peynir sepetleri arasında yerlere bir takım kaba hırdavat eşyası da serilmişti. Buğday makinelerinin yanında yassı kafeslerde gıt gıtlayan tavuklar boyunlarını parmaklıkların arasından çıkarmışlardı. Hep aynı yere birikip hiç kımıldamak istemeyen kalabalık bazen eczanenin vitrinini yıkacak gibi oluyordu. Çarşamba günleri eczane tıklım tıklım doluyor, herkes birbirini itip kakıyordu ama... Bunu ilaç almak için değil de Hume'ye muayene olmak için yapıyordu. Hume'nin komşu köylerde o kadar büyük bir ünü vardı ki, eczacının kendinden emin tavırları köylüleri büyülemişti. Bütün doktorlar arasında en büyük doktor sayarlardı onu.